1470 numaralı konu, İmran bin Husayn'ın Basra mescidinde hadis okutması, Hilal bin Yisaf şöyle anlatıyor, bir keresinde Basra'ya gitmiştim, oranın mescidine girdiğimde saçı sakalı bembeyaz olmuş bir ihtiyarın sırtını mescidin direklerinden birine dayamış hadis okuttuğunu gördüm, onun kim olduğunu sorduğumda, İmran bin Husayn isimli sahabidir dediler.